Merhabalar Sözkücü'nün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında yine biz 4x4 yasasının yürürlüğe girmesinden beri... ...programda eğitimle ilgili olan gelişmeleri programa yansıtmak istiyoruz. Çünkü Sözkücü'nün ekibi özellikle genç ekibimiz bu konuyla ilgili birçok bize şey getiriyor, vaka getiriyor. Tam bu arada aslında... Bir şekilde dün ben de bir toplantıya katıldım e, Kartal'da ve e, hemen e, onları konuk e, etmiş olduk programımıza. E, Mürsel Ünder bizimle birlikte e, Kartal Öğrenci Velileri İnisiyatifi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mürsel Bey. E, ben çok kısa aslında e, biraz bu Kartal Öğrenci Velileri İnisiyatifi ile bir başlayayım bildiğim kadarıyla sonra sizle devam tamam, edelim. Tamam tamam. E, aslında bu 4 artı 4 sürecinde biliyorsunuz ki birçok farklı alanlardan tepkiler geldi ama hani eğitimin sadece öğrenci, öğretmen ve idareci değil aslında velilerin de eğitim sistemine katılımı ve onu takip etmesi oldukça önemli. E, Kartal öğrenci velileri inisiyatifini de belki çoğunuz yaz aylarında yaptıkları bir takım e, etkinliklerden biliyorsunuzdur. Çünkü Kartal'daki Zekeriya Güçelik İlköğretim Okulu'nun immatibe dönüştürmesi sürecinde aslında e, bir araya gelen bir e, ekip var. Ve o ekip aslında devam ediyor ve aslında bir veli derneği oluşturmak istiyor. Bu nedenle dün e, de bir etkinlik yaptı e, eğitim sisteminin eğitimin temel sorunları başlıklı bir panel yaptılar. Kısaca böyle Mürsel Bey de e, hem başından beri sürecin içinde olan hem de bu veli dani ne de katkı veren e, bir veli hem de avukat evet. kendisi. Evet. Hem hukuki evet. destek veriyorum hem de veliyim. Hı hı. Önceki hemen böyle kısa sürede programımıza geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Aslında şöyle başlayalım isterseniz neden böyle bir kartalda öğrenci velileri inisiyatifi oldu? Az önce bahsettiğim okul ...dan, o süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi velilerle ilgili olarak sıkıntı... ...aslında eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi. Ama veliler adına çok fazla söz söyleniyor. Eğitimciler söylüyor, başka oluşumlar söylüyor... ...bakanlık söylüyor. Ama velilerin kendisinin sesini duyurabileceği... ...bir mecra yok bugün. Hı hı. E, ama biz hani böyle bir bilinç üzerinden... ...doğrudan hani bir veli derneği kuralım... ...anlayışıyla çıkmadık. Biraz spontan oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi... 4 artı 4 yasasının e, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de e, İmam Hatip okullarına dönüştürülmesiyle ilgili e, pro, e, problemde. Kartal'da da Zekeriya Güçer İlköğretim Öğretim Okulu'nda bir dönüştürme meselesi ile başladı. Bu dönüşümün biz Uygun olmadığını söylüyorduk çok çeşitli sebeplerle hı hı, en hı. temel sebebi ihtiyacın olmadığını böyle bir talebin olmadığını ondan, onun dışında okulun fiziki koşullarının uygun olmadığını düşünüyorduk. Bu itirazlarımızı önce dilekçe hakkımızı kullanarak çeşitli görüşmeler yaparak çözebileceğimizi düşündük fakat zaman içerisinde bunun çok genel ve büyük bir sorunun bir parçası olduğunu gördük. Ee, ve ister istemez sesimiz daha yüksek sesle çıkarmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk hı hı. bilemiyorum. Ee, daha sonrasında da bu, bu sorunun da sadece aslında e, bizim ilçemizdeki e, bir okulun İmam Hatip'e dönüştürülmesiyle ilgili değil, genel bir sistem problemi e, olduğunu fark ettik. E, bu süreç içerisinde biz e, Kartal'da <gülüyor> hem mahallenin, yakınındaki bir kent meydanında her akşam toplandık etkinlikler hı hı. yaptık, eğlenceler yaptık aynı zamanda derdimizi dile getirmeye çalıştık buna paralel olarak imzalar topladık, hı hı. çok fazla sayıda şu anda sayısını hatırlamıyorum, yani 8-10 bini aşam sayıda imzalar topladık, kaymakamlığa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdük daha sonrasında kaymakamlık önünde çeşitli eylemler yaptık, bu süreç içerisinde özellikle İstanbul'da bu durumdan mağdur olan diğer okullarla, okullardan hı hı. da haberdar olduk. Onlarla da iletişim içinde olduk. E gördük ki sadece bu bizim okulumuzla ilgili değil. E idarecilerin aslında tepeden inme bir yasa çıkardı eğitim sistemini baştan aşağı yenileyen bir e yasa. Bu yasayı toplam 40-45 gün gibi bir süreç içerisinde ve sosyal tarafların olmadığı bir evet. e sistem içerisine çıkardılar. Zaten temel arızı burada. Hani ne kadar bilimsel olursa olsun bunun içinde bulunan... Ee, insanların yazdığı metinler e, dolayısıyla ihtiyaca cevap verebilmesi mümkün değildi ve bir yanıyla da e, eğitimin aslında daha fazla ticarileştirilmesinin önü açılmaya çalışıldığını fark ettik. Bir yanıyla da özellikle belli bir e, dinsel hatta mezhepsel anlayışın e, ülkedeki e, tüm kesimlere kendisi kendi anlayışını, kendi doğrularını dayatma projesinin bir parçası olduğunu gördük. Daha sonra e, biz aslında İstanbul Veli İnisiyatifi olarak kurulmayı düşündük. Çeşitli okullarla hı hı. temaslarımız oldu. Fakat e, aynı şeyi yakalayamadık. Yani çok fazla güç, yani biz çok güçlü bir ses çıkardık demiyorum ama hı hı. o arkadaşlarınki bizimkinden şu ana göre biraz daha düşük olduğu için biz İstanbul Veli İnisiyatifi'nden vazgeçtik. Daha sonrasında hani kendi yerelimizde e, çünkü okullarla ilgili sorunlar sadece yani 4 artı 4 yasasıyla da sınırlı değil. E, paran kadar eğitim dayatması Hı -hı. var. E, onun dışında okulların güvenlik sorunları var. Okullarda çok çok ciddi sorunlar var. Yani evet. çok etraflıca Hı -hı. konuşmanın ilerle, ilerleyen Hı -hı. kısımlarında da bahsederiz. Biraz daha ayrıntılarına gireriz. Evet. Bütün bu sorunları kapsayan ama kendi yer elimizdeki e, spontan çözümler bulabilecek bir e, anlayış içerisinde hareket etmek istiyoruz. Bu sebeple de işte e, 13 Ocak 2013'te Kartal Aslan İlücel Kültür Merkezi'nde Eğitim uzmanı, psikiyatrist ve bir velinin, evet. Nurdan Boz, evet, Efe Boz'dan aktivist bir, aktivist bir velinin katılımıyla bir panel yaptık. Bu kısa süre içerisinde de dernekleşme yoluna gideceğiz ama tepeden inme bir dernek olmasın diye önce dernek çağrısını yaptık. Daha hı hı. sonrasında da Kartal ve çevresinde bulunan tüm arkadaşların katılımıyla. ...dernekleşmeyi sağlamayı planlıyoruz evet. kısa süre içerisinde. Evet. Aslında şu anda çok önemli. Çünkü gerçekten hani benim de gördüğüm şu... hani ...okullarda maksimum velilerin en aktif olduğu yer okul aile birlikleri. Evet. E, onun dışında aslında <gülüyor> veliler e, çok fazla eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiyor. Aslında böyle daha demokratik, daha katılımcı okul sistemlerinde bunun böyle olması gerekir. Hani okul aile birliğinin de aslında o nedenle kurulur ve hani Ama daha çok okul aile birliği işte şimdiki değişen şeyle daha da öyle hani para toplayan para bulan ve ona göre de hizmet çocuğun daha iyi hizmet almasını sağlamak da yükümlü falan orayı da konuşuruz önemli bir nokta ama veliler aslında eğitim sisteminin çok tanıkları yani çünkü çocuklardan birebir aslında eğitim sistemin sorunlarını görüyorlar kendileri de bir takım sorunlar yaşıyorlar. Az önce söylediğiniz panelde nurdan Bozun katılımı gibi yani aslında gerçekten çocukların yaşamlarına mahur olabilecek kadar e, aslında eğitim sisteminde dediğiniz gibi bozukluklar, güvenlik problemleri var. Şimdi o yüzden de aslında Veli Derneği çok önemli evet. e, ve siz de hani bunu bir çatı altında birleştirmek istiyorsunuz. Peki böyle aslında e, dünkü panelde de e, vurguladınız, dün panele girişinde de böyle bir takım aslında e, şu anki eğitim sistemiyle ilgili... Sorun olarak gördüğünüz çarpıcı noktaları böyle e, asmıştınız bir takım yerleri. o yüzden siz ne istiyorsunuz yani bu velileri nasıl tanımlayabiliriz sizler nasıl bir eğitim e, hayaliyle nasıl bir e, şeyle yola çıkmayı planlıyorsunuz nasıl bir eğitim? Yani hayaller üzerinden gidersek insanın kendisini <gülüyor> sınırlamaması tabii, gerekir. Tabii. Çok sonsuz hayaller var. Ama, ama... hedefleriniz belki öncelikli <gülüyor> olarak. Belki... Ondan ziyade hani neler yapabiliriz, evet. rahatsızlık tabii. noktalarımız neler e, onların üzerinden bakabiliriz. Şimdi bizim e, Kartal Öğrenci Velileri İnisiyatifi adı altında Facebook'ta bir e, grubumuz var. Hı hı. Bu grupta kendimizi tanıtmakla ilgili bir şey vardı. O bölümü evet. okuyabilirim size isterseniz. Tabii. Biz kimiz diye. E, her sabah çocuklarımızı gönderdiğimiz okulumuza sahip çıkan velileriz. Paramızı isteyip sözümüzü istemeyen okullara hayır diyen velileriz. Ödediğimiz vergilerin okulda çocuklarımız için kullanıldığını görmek isteyen velileriz. Eğitimin bir kamu görevi olduğunu bilen velileriz. Çocuklarımıza her türlü sosyal aktivitelerin okullarınca düzenlenmesini isteyen velileriz. Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim isteyen velileriz. Paran kadar eğitim dayatmasını kabul etmeyen velileriz. Çocuklarımızın öğretmenlerinin geçici, ücretli değil, kadrolu olmalı, olmasını isteyen velileriz. Ve ortak sorunlarımıza ortak çözmek isteyen velileriz diye tanımlayabiliriz. Evet. Çünkü bunun e, hani program süresi içerisinde detayına girilebilmesi çok evet. fazla mümkün değil. Ama e, temelinde parasız eğitimi e, hı hı. herkes için bir anayasal hak olduğunu düşünen her ne kadar yeni yasada <gülüyor> artık eğitim parasızdır ibaresi kaldırılmış evet. olsa dahi parasız eğitimi hedefleyen laik bilimsel çağdaş eğitimi hedefleyen bir anlayışımız var. Tabii ki bu bir e, hani ilçe derneğinin çapını aşan bir şey olduğunun farkındayız. E, ama bizim genel olarak hani ufkumuz budur. E, bu ufuk çerçevesinde kendi yerelimizde neler yapabiliyorsak onları gerçekleştirmeye çalışacağız. Sadece <gülüyor> bu işin tabii ki e, işte parasız eğitim istiyoruz, bilimsel eğitim istiyoruz şeklindeki şeyler biraz ee, işin daha soğuk, asık yüzlü tarafı hmm. da olabilir. Bunun dışında e, daha e, somut ve sevimli şeyler de yapmak istiyoruz. Mesela yaz aylarında uçurtma şenlikleri, hmm. işte, e, e, gökyüzü şenlikleri. Aslında bir tane ben de e, gördüm o çok önemli. <gülüyor> hani az önce tanımlarken de söylediniz çocuklarımızda her türlü sosyal aktivitelerin okullarınca düzenlenmesi falan. <gülüyor> Aslında bu çok önemli çünkü... Ee, çocukları sadece sınav odaklı ve işte sadece test çözen e, çocuklar olarak görmemek gerekiyor ya da evet. çok iyi test çözdürüyor çok iyi yerlerde sınavlara başarı gösteren okul iyi okul falan olma çıkarmak gerekiyor. Mesela sizler de böyle çocuklarla sinema atölyesi falan gibi bir takım çalışmalar yapmışsınız. Aslında bunlar da çok önemli. Yani velilerin bu tür çalışmalara model oluşturuyor olması belki okulların daha sonra bunları devam ettiriyor olması gibi aslında bir sürü şeyde başlangıçta olabilir bu evet. çalışmaların. Yani zaten sizin de dediğiniz gibi şimdi Şimdi eğitim artık e, bir kamusal niteliği e, hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hı hı. E, tamamen kar amacı güden ve başarının da sadece sınavlarda alınan puanlarla ölçüldüğü bir anlayışa doğru gidiyor. E, hani bunu biz çok sakıncalı ve çok tehlikeli görüyoruz. E, eğitimin temel amacının bu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. <gülüyor> e, o sebeple de etkinlik öncesinde biz e, e, sinema konusunda uzman... E, Maltepe Üniversitesi'nde doçentlik hı hı. yapan adını hatırlayamıyorum kusura bakmasın e, kişinin önemli bir desteğiyle e, filmin nasıl çekildiğini koşulların nasıl olduğuna hı. dair çocuklara öncesinde bir e, interaktif bir şey dinlettik bunu bütün okullarda ve dönem dönem orada yapmayı düşünüyoruz bunun dışında da Çeşitli sosyal etkinliklerde yapmak hedeflerimizin arasında. Evet bir de aslında ben az önce de konuştum birçok konu var. Bu arada gerçekten yetişime geçmek isteyenler birçok farklı eğitim farklı boyutu da olduğu için tabii konuşacak konumuz da çok. Ama mesela bu ben okul aile birliği meselesini önemsiyorum. Şu an okul aile birliği de okul idaresinin aradan çıkarıldı ve okul aile birliği aslında bir para topluyor. Bu hepimiz biliyoruzdur belki eğitim sisteminde işte. Bağış olabilir, kermes yapılabilir filan bunun gibi şeylerle evet. ve aslında ne bileyim hizmetinin parası, okuldaki temizlik görevlisinin parası falan da buradan karşılanıyor. Çünkü e, okulun bununla ilgili bir ödeme, mebden gelen bir ödenek yok benim bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden de aslında okul aile birliği tamamen bir para bulma ve parayı işte yapma ve bunun bir takım belki sorunları vardır. Yani sizler veliler olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ile birlikleri de özellikle 4 artı 4 yasası sonrasında çıkan okul aile birliği hı hı. ile birliği yönetmeliğiyle çok daha önemli bir hale getirildi. Ama burada aslında amaç gerçekten hani bu işin öznesi artık velilerdir. Bu sebeple de biz velilerden oluşan okulayla birliğine öncelik verelim meselesi değil. Hani bizim siyasetçilerimizin. Moda deyimi var hı hı. devleti küçültmek diye. Bu devleti küçültmek bahanesi içerisinde aslında e, temel yükümlülüklerini velinin, velilerin sırtına e, yükleyen bir anlayışın uzantısı olan bir yönetmelik değişikliği hı hı. olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebebi de şimdi e, daha öncesinde öğretmen... Ve e, okul idaresi de ol, e, oluşturuyordu Hı -hı. okul aile birliğini. Artık yeni yönetmelikle e, öğretmenler ve okul aile, a, idaresi de tamamen devre dışı bırakıldı. Hani ne kadar güzel işte veliler yönetecekler gibi bir <gülüyor> duyguya da kapılabiliriz. Ama e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeterli ödeneklerin Hı -hı. gelmemesi, okulların e, özellikle devlet okullarının ihtiyaçlarını işte güvenlikçi, temizlikçi ve diğer fiziksel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman hasta durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Hı -hı. Yani siz okulunuzu temiz tutmak istiyorsanız gidin temizlikçi bulun. E, güvenlik ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız e, güvenlikçi bulun. Hı -hı. Başka ne ihtiyacınız varsa onları siz kendiniz giderin diyor. Şimdi bir yandan okul aile birliklerine bakanlık açıklamalar yapıyor, bağış toplayamazsınız Hı -hı. deniyor. Ama bir yandan da e, bu bağış toplanmasına sebep olan ödemelere e, ilişkinde bir ödenek ayrılmıyor kesinlikle. Evet. E, daha öncesinde de yine e, okullardan katkı parası alınmayacak şeklinde öğretmenler cephesinden evet. katkı parası alınmayacak deniyordu. Ama hani bunları fiili olarak yürütebilecek bir sistem yoktu. Şimdi burada da tamamen velilerin sırtına yükleyen bir anlayışın uzantısı olan bir yönetmelik değişikliği olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Hı -hı. E şöyle aslında <gülüyor> kısa bir ara verelim bir müzik e, arası verelim ondan sonra aslında konuşacak çok konu var özellikle mesela bu son dönemlerde de çok konuşulan ve gündemde olan bir takım kitaplara gelen işte sakıncalı müstehcen şeylerinden konuşabiliriz bunlarla ilgili var birkaç okulla ilgili aslında sizin de takipte de bulunduğunuz yerellerden bir takım örnekler var biraz evet. onların üzerine konuşacağız ama şimdi kısa bir şarkı e, arası verelim e, sonra tekrar buradayız. Siver'den Sven Songu dinledik. Şimdi tekrar programımıza devam ediyoruz. Kartal Öğrenci Velileri İnisiyatifinden Mürsel Bey ile birlikteyiz. aslında bu 4+4 yasası ile birlikteki olan mücadelelerini ve şimdi mücadeleyi genişletmek için kuracakları Veli Derneği üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Aslında şöyle bu ve İdil Derneği'nin şu an gündemdeki konular neler, neler istiyorlar? Aslında birazcık gündemdeki konulardan örnekler var mı bu? Ben panelde de gördüğüm <gülüyor> için biliyorum. Aslında bir takım hem veriler üzerinden hani bunlarınlara karşı bir tepkileriniz var bazı noktalarda. Onları biraz paylaşırsanız. Biz yazın okulumuzun imamatı Hatip'e dönüştürülmemesi gerektiğine dair. Gerekçelerimizin içerisinde eğitimin gericileştirilmesi ve özellikle sadece bir dinsel anlayışın tüm topluma hükmetmesi sakıncası olduğunu söyledik. Bu uyarılarımızın somut uygulamalarını şimdi görüyoruz. Bunlara dair şeyleri gördükçe maalesef farklı çıkmak bizi aslında sevindirmiyor. Daha da fazla Hı. sıkıntıya itiyor ve daha da fazla tedirgin ediyor. Yakın zamanlarda İzmir İl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında... John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabı hı hı. sakıncalı bulundu. On dışında şeker portakalı var biliyorsunuz hı hı. dünya çocuk edebiyatı içerisinde çok önemli bir yer tutan bir kitap ve aynı zamanda Bakanlığın da 100 temel eseri içerisinde yer alan bunun da bazı bölümleri müstehcen bulundu. Nasıl bir anlayışla müstehcen bulundu bunu bilemiyoruz. Bunun dışında İzmir'de Bilmiyorum isim söylememde, okul söylemem söylememde sakınca var mı? Buca'da Ümit Başaran ilk Öğretim Okulu'nda bir öğretmen mutasyon ve evrim teorisini anlattığı hı. için hakkında soruşturma açıldı. Hı. Bu hep bizim kaygılarımızı arttıran ve doğrulayan nitelikteki e, uygulamalar. Bunun dışında mesela Maltepe'de Nihat Erim İlkokulu'nda özel eğitim alt sınıfı ve ana sınıfı inşaat demirleri, molozlar ve inşaat malzemeleri içerisinde eğitim görülüyor. Yine yaz aylarından sonrasında bizim bölgemizde Kutlu Aktaş ilk öğretim vardı. Burada asansör boşlukları karton kutularla kapanmış durumda. Pencerelerin olmadığı bir ortamda eğitim görülüyor. Bütün bunların hepsinin giderilmesine yönelik olarak bir çaba içerisine girmeyi düşünüyoruz. Mesela biz 60 72 ay arası çocukların ilk öğretime başlaması için e, uygun olmadığını söylüyorduk, hı hı. sakıncalı olduğunu söylüyorduk. Biz ve bizim gibi bu söylemde bulunanlara bizim yöneticilerimiz zekalı dediler. E, bize zekalı demeyen siyasetçiler istiyoruz. Şimdi şeye baktığınız zaman Avrupa Birliği ülkelerine baktığınız zaman hı hı. E, bu yaştaki çocukların biz okul öncesi eğitimin e, evet. de yer alması gerektiğini e, iddia ediyorduk ve doğru doğru olanın bu olduğunu söylüyorduk. Yani siz çocukları 5 yaşında okula başlatacaksanız da ilk okula başlatmayın. Ee, anaokulunu zorunlu hale getirin Parasız yapın Bu şekilde bir eğitim sisteminin içerisine hı hı. E, katarsınız Ve baktığınız zaman Avrupa'da e, okul öncesi eğitim oranı %92,5 iken e, Türkiye'de henüz %46'larda Bunların engellenmesiyle ilgili Peki bu Yapmakla ilgili daha da yerelde olduğunuz için tabii bundan çok böyle büyük bir sistematik değil ama evet. yerelde de aslında bazı şeyler daha kolay olabiliyor yani daha çok bağlantılarla ve şeylerle. Peki hani nasıl bir şekilde bir mücadele yöntemi belirlemeyi düşünüyorsunuz? Yani veliler galiba düzenli bir araya geliyorlar ve siz mevcut gelen sorunları orada bir topluyorsunuz. Yani bu sistem nasıl ilerliyor? Bu gündemleri nasıl tartışıyor veliler? ...veya veli derneği olarak bundan sonra mesela Kartal'da bir okulda bir problem olduğunda nasıl ilerlemekle ilgili bir plan var mı? Yoksa daha çok böyle daha ne bileyim bunun illa bir yerelde bir şey yapmak gerekmeyebilir de başka türlü bir farkındalık artırmaya yönelik şeyler olabilir. Velileri aslında bu düşüncelere ya da işte az önce kendiniz tanımlarken söylediğiniz cümlelerle ilgili güçlendirmeye yönelik de olabilir. Yani ne tür çalışmalar var? E, ya bizim böyle hani e, çok netleşmiş köşeleri olan bir sistemimiz yok evet. açıkçası böyle Hı -hı. biraz hani e, hani Kervan yolda düzülür ...tarzında bir anlayışla şey oluyor. Yani itirazımızı biz iletiyoruz. Evet. Ee, başlangıçta da öyle oldu. Şimdi hı hı. de öyle. İtirazlarımızı ve olmasını istediğimiz şeyleri iletiyoruz. Hani ne kadarını yapabiliriz? Bu açıkçası biraz... E, ...bizi aşan bir şey. Bizi hı hı. aşan bir şey derken yani bizim de içinde olduğumuz... ...fakat e, toplamın aslında hareketiyle... ...mümkün olabilecek hı hı. bir şey. Şimdi biz... ...aslında sadece Kartallı sınırlı olmasını istemezdik. Çünkü biliyoruz ki yani sadece Kartallı'da değil... ...Türkiye'nin her tarafında çok ciddi eğitim sorunları var... ...ve bunlar çok yakıcı derecede... ...ve veliler bunlarla karşılaştığı zaman maalesef bir başınalar. Hı hı. Yani okul idaresine karşı gelemiyorlar... ...bakanlıkla ilgili olarak şey yapamıyorlar... ...çünkü bir yandan da çocuklarının geleceğini... çocukların teslim ettikleri bir yer var. Yani hı hı. öğretmenle karşı karşıya gelemiyorlar... ...gelmeleri gerekmiyor ama... ...hani gerektiği zaman da bu itirazlar, tepkiler... E, yeterince bir etki yaratamıyor. E, biz şimdi e, aslında bir örnek oluşturmaya çalıştık. Evet. Hani hem kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz, ama hani Kartal'da e, Kartal'da olsun, Maltepe'de olsun, Eminönü'nde olsun, Fatih'te olsun, bu tür örnekler çoğalsın, Yozgat'ta olsun, yani Türkiye'nin her yerinde böyle olsun. Ve bu e, ortak itirazları bulabildiğimiz e, kişilerle ya da derneklerle ya da herhangi bir yapılaşma ile ortak sesi ne kadar güçlü çıkarabilirsek o kadar etkili olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bir hat çizilmeye çalışılıyor. Biz bu çizilmeye çalışılan hatta itiraz ediyoruz. Şu andaki temel ortaklık noktamız bu. ve Onda da hani genel geçer bir şey çiziyoruz. Bir hat çiziyoruz. Onun dışında ayrıntılar biraz zaman içerisinde Tabii açıkçası ki. oturacak. Ama aslında tek başına bu yani örnek oluşturmak da çok önemli. Çünkü söylediğiniz bir şey, yani bu aslında tüm sistem içerisinde geçerli ama özellikle velilerde hani o çocukların yaşadıkları eğitimle ilgili yaşadıkları şikayetleri değerlendirmekle bununla ilgili bir takım yollar bulmak ve mücadele etmekle çok yalnız kalıyorlar ama aslında sizin girişiminiz yani yaz aylarında bu okulun ıı, ümmetip dönüşmesiyle ilgili olan bu mücadele aslında bir araya geldiklerinde seslerini duyurduklarında hani bir şeyleri en azından değiştirilebileceğini ya da en azından gündeme alınabileceklerini görmüş oldular bu bile aslında hani velilerin belki tek başlarına çok zor olacak ama bir araya geldiklerinde işte bu bir çatısı olabilir ya da başka türlü bir inisiyatif olabilir. Ee, güçlendiklerini örneği evet, çok de çok önemli. Çok etkili sonuçlar da alabiliyor Doğru yani biraz bunu arttırmaya yönelik bir e, çaba var zaten. Biz e, Nurdan Hanım'la mesela bu süreç içerisinde tanıştık. Evet. Nurdan Boz, Efe Boz e, davasını. E, davasını, Efe Boz e, hayatını kaybettikten sonrasında <gülüyor> acısını e, yaşayan bir dramatizasyon içerisine girmedi. Aksine bunun başka efeler ölmesin adı altında bir kampanyayla yürüttü. Bu da bizi bir şekilde bir yerde buluşturdu. Daha hı hı. sonrasında sizin mesela bu konuya duyarlı olduğunuzu gö hı. gördük. Biz bir araya geldik. Evet. Yani biraz bu tür örneklerin çoğalmasıyla o da somut pratik içerisinde. Şimdi biz hem yaz aylarında hem şimdi arkadaşlarımızın dönem dönem motivasyonlarının çok düştüğü oluyor. Yapamıyor muyuz? Eksik mi kalıyoruz? Şeklinde oluyor. Bazı dönemlerde çok doruk noktaları yükseliyor. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Biraz böyle hani bu zaman içerisinde gösterilecek bir şey. Şu anda ne yapıyoruz? Biz şu an Eğitim Sen bize destek evet. veriyor. Eğitim Sen 500 şubede her çarşamba günü saat de toplanıyoruz. Bunun duyurusunu yaptık, buradan evet. da yapalım. Her çarşamba Kartal ve çevresinde oturan her çarşamba saat de toplantılarımızı bekliyoruz. Ne yapabiliriz tartışıyoruz. Bu dönem içerisinde de kendi yerelimizde yaşanan sorunlara gücümüz ...ölçüsünde katkı sunmaya çalışıyoruz... ...çünkü her meslekten arkadaşımız var... ...eğitimciler var, hukukçular var... ...sağlıkçılar var başka alanlar var. Buradan kendimizce bu havuza bir şeyler atmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinden bir bütün oluşturmaya evet. çalışıyoruz. Peki süre bitiyor. Şeyi evet. de söyleyelim isterseniz dinleyicilerimizden size ulaşmak isteyenler ya da kendi veli olarak belki dahil olmak veya bilgi almak isterler. Nerede ulaşabilirler size? Bizim şu anda hani ortak olarak kullandığımız Facebook'ta Kartal Öğrenci Hı. Velileri inisiyatifi var. Bir de onun dışında söyleyebileceğimiz işte her çarşamba günü saat yedide Eğitim Sen Beş Nolu Şube'de toplanıyoruz. Her ikisinden de ulaşabilirler. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz, paylaşmak istiyoruz ya da gelip aktif olarak katılabilirler. Çok memnun oluruz. Zaten çoğalmaktan geçiyor bu işte başarılı olabilmemizin yolu. Evet. Ee, süremizin sonuna geldik. Ee, aslında o kadar çok şey vardı ki önümüzde. Evet, çok hızlı var. bir şekilde evet, geçiş hızlı. oldu. <gülüyor> ee, o yüzden aslında belki daha sonrasında yine e, programımıza davet ederiz size. Çünkü hani Aynen, bir yapayım. takım e, gerçekten hem yerel bazıları çok hani, e, ulusal düzeyde de bir sürü başka problemi aslında gündemlerini alıp e, konuş. Gündemlerinde birçok konu var. Onu Hı. söyleyebilirim. Burada hepsini konuşamadık. O yüzden haksızlık etmeyelim. Belli konularda e, derinleştik ama aslında hemen hemen eğitimin her türlü ee, alanı ile ilgili e, burada e, şeyler var, bilgiler vardı. E, Sunun olarak o zaman e, söylemek istediğiniz bir cümle varsa alalım, sonra hoşça kal diyelim. Yok, herhangi bir şey yok. Aslında programın adı sözküçük, küçükleri konuşturmak daha iyi olurdu. Biz yine onların adına büyük büyük sözler evet. söylüyoruz. Umarım onların hayatlarının güzel olacak, kolaylaşacak, mutlu olacaklar bir hayat ve eğitim sistemine kavuşuruz. Evet. Diyelim. Çok güzel oldu bu bitiş. O zaman <gülüyor> haftaya görüşmek üzere. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Bir de şu çok önemli konuşmanızda dün. Bir okulun sorunu hepimizin sorunu. Bir velinin sorunu hepimizin sorunu olarak göreceğiz. Ve bu anlayışla birlikte hareket edeceğiz. Ben çok iyi. Nokta Veli Derneği'nde çok iyi tanımlıyor. Evet. Biraz sloganımız oldu o da. Evet. Öyle, çok iyi da oldu. Dinlenme, Öyle değilim. Çıktı. O yüzden e, tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. E, bir programın sonuna geldik. E, teşekkürler biz dinlediğiniz için hoşça kalın sağ olun hoşça kalın söz küçüğün. bir çocuk hakları programı Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmaları birimi hazırladı ve sundu Çocuk Hakları Savunucusu özel sizin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.